Muskidi ne diyor vakitte? Sevgilisine olan aşkının incelikleri ona sunulur muskidide. Cennetin kapısı açıldığı vakitte gıcırdaması gibidir. Cennetin kapısının açılmasının gıcırdaması gibidir kendisine muskidi. Efendim alemi erbahde Allahü Teala kullara ruhlara eleştübirabüküm. Ben sizin Rabbiniz değilim diye sormuştur. Alemi erbahdür, ruhlar aleminde yani ruhlarda kalübeler evet Rabbim misin? demişler. Ha, onu hatırlar müzik ile.